Pisagor'un doktrini eksiksiz bir hayat organizasyonunun eşlik ettiği deneysel bir bilimin temelleri üzerine oturtulmuş bir doktrindi.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 Dış bahçelerin oluşturduğu terastan bakıldığında şehir prithanesiyle, limanıyla ve meclis meydanıyla birlikte ayaklar altına serilmekteydi. Uzaklarda körfez, sip sivri sahiller arasında sanki akikten yapılma bir kupanın içindeymişsisine yayılmakta ve İon denizi de gök mavisi hattıyla ufku sınırlamaktaydı.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 Hazırlık safası diye anılan çömezlik süresi en az iki yıl sürmekte ve hatta bazen beş yıla kadar bile uzayabilmekteydi. Çömezler veya başka bir deyişle dinleyenler dersleri mutlak ve sükunet içinde dinlemekle mükelleftiler. Öğretmenlerine itiraz edemedikleri gibi onların öğretileri üzerinde tartışmaya da girememekteydiler.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 Acemi mürit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 Eflatun'un zahiri, yazılı belgelerinde perdeli halde olan fakat kendisinden sonra yaşamış filozoflarca hiçbir surette anlaşılmamış bulunan bu kavrama modern çağda ancak okült filmlerle ilgili bir iki inisiye nüfuz edebilmiştir. Evrensel üç yasasının bilimlerin tasnifinde, kozmogoninin ve psikolojinin inşasında ne kadar önemli ve emin bir rol oynadığı şu bir iki satırla bile su yüzüne çıkmış durumdadır. Nasıl evrensel üç yasası Tanrı'nın vahdaniyetinde yani monatta yoğunlaşmaktaysa aynı şekilde beşeri üç yasası da fizik bedenin ve ruhun hayattar birliği ve bütünlüğü içindeki tüm güçleri bir araya getiren benin şuurunda ve iradede yoğunlaşmaktadır. Monatta özetlenmiş halde bulunan beşeri ve ilahi üç yasası kutsal